Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zekat kitabı, zekatın mahiyeti. Zekat, lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel evgü manalarını taşır. Din deyiminde ise bir malın belli bir miktarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım Müslümanlara Yüce Allah Celle Celaluhu'nun rızası için tamamen temlik etmek, yani Mülkiyetine geçirmektir. Zekat kulların kulluk görevlerindeki sadakatlerine delalet eder. Bu yöndendir ki zekata sadakada denmiştir. Bununla beraber sadaka zekattan daha kapsamlı bir mana taşır. Vacipleri de nafileleri de içine alır. Zekat vermeye teskiye zekat verene de müzekki denir. Şahitler hakkında yapılan övgüye de teskiye dendiği bilinmektedir. Zekat vermek farzdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretlerinin ikinci yılında oruçtan önce farz kılınmıştır. İslam'ın şartlarından birini teşkil etmektedir. Belli miktarda bulunan nakit paraların ve ticaret mallarının üzerinden bir yıl geçince zekatlarını geciktirmeden hemen vermek gerekir. Çünkü bu zekat mallarına yoksulların hakkı geçmiş oluyor. Artık bu hakkı özürsüz olarak geciktirmek caiz olmaz. Diğer bir görüşe göre zekatın verilmesi geciktirmeli olarak farzdır. Sene sonunda hemen verilmesi gerekmez. Zekat borcu olan kimse bunu hayatta bulunduğu sürece ödeyebilir. Ödeyemeden ölürse o zaman günahkar olur fakat doğru olan birinci görüştür. Yani vakti vaktinde hemence vermektir. Zekatın aşikare verilmesi daha faziletlidir. Çünkü bu şekilde verilmesi başkalarına bir örnek olur ve teşvik yerine geçer. Kendisi hakkında zekat vermiyor diye kötü bir zanlı da kaldırmış olur. Zekat bir farz olduğu için bunun yerine getirilmesinde gösteriş olmaz. Nafil olarak verilen sadakalarda ise durum böyle değildir. Bunların gizli verilmesi ve gösteriş yapılmasına engel olunması daha faziletlidir. Zekatın teşrihi hikmeti. Zekatın meşru olmasındaki hikmet pek önemlidir. Herkese göre açık ve meydandadır da denilebilir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Bela dalgalarını da dua ve yalvarışla karşılayınız. İşte zekat sayesinde mallar korunmuş oluyor. Sadakalarda maddi ve manevi hastalıklar için ilaç yerine geçiyor. Doğrusu zekat ve sadaka verenlerin mallarında ve canlarında bir feyiz ve bereket, bir sağlık ve afiyet yüz gösterir. Bunun çok üstünde olarak da kendileri Yüce Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanıp nice manevi nice manevi e, mükafatlara kavuşurlar. Nice manevi tehlikelerden kurtulurlar. Zekatın her yönden birçok yararları vardır. Bilindiği gibi Kalplerde pek ziyade yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. İnsanı bazen fena işlere sürükler. Zekat sayesinde ise kalbin bu zararlı duygusuna ve meyline direnilmiş olur. Nefis de cimrilikten kurtulmuş olur. Mal, başkasının hakkından arındırılarak insanda şefkat ve hayırseverlik duyguları gelişir. Başkalarını gözetme ve koruma gibi yüksek duygular meydana gelir. Sonra zekat, sosyal hayatın huzur ve mutluluğuna, beraberliğine ve refahına sebeptir. Yoksulları ve acizleri, kendi varlığından faydalandıran bir zengin, cemiyetin en değerli ve sevimli, uzvu sayılır. Fakirlerin ve muhtaçların acılarını azalttığından, onların övgülerini, sevgi ve dualarını kazanır. Mal varlığı da hain ve hırslı gözlerin saldırısından güven içinde bulunur. Artık, Böyle birbiri için hayır düşünen, yardımsever olup duacı bulunan bir cemiyet içinde güzel bir yaşantı meydana gelmiş olmaz mı? Bir de zekat vermek güzel bir inancın eseridir. Böyle bir inancı sahip olan kimse bağlı bulunduğu cemiyet için zararlı olmaktan uzak çok yararlı bir insan olur. Çünkü kendi malından bir kısmını sadece Allah Celle Celalü rızası için ayırıp fakir din kardeşlerine veren, ve bundan dolayı onlardan hiçbir karşılık gözetmeyen bir insan artık çevresine yararlı olmaz mı? Böyle bir kimse için hiç kendisine ait olmayan şeylere göz dikip de başkalarının zararına çalışır mı? Başkalarının ellerindeki mallara saldırır mı? Bununla beraber zekat Allah Celle Celalü Hazretlerinin nimetlerine karşı bir şükran görebilir. Zekat veren Müslüman şöyle düşünür. Elde ettiğim bu varlık ''Bana Yüce Allah Celle Celaluhu'nun ihsanıdır. Nice insanlar vardır ki daha güçlü ve daha bilgili oldukları halde bu mal varlığından yoksun bulunuyorlar. Bunun için ikram ve ihsanı sonsuz olan Yüce Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerine karşı şükretmek gerekir. İşte bu şükür farz olan zekatın ödenmesiyle yerine getirilmiş olur. Şu da düşünülmelidir ki insanın elde ettiği nimet üzerinde onun bulunduğu çevrenin çok yönlü etkisi vardır.'' Eğer o zengin böyle bir çevrede yaşamamış olsaydı bu mal varlığını kazanabilecek miydi? İşte bu da bir nimettir. Bu nimetlere karşı da şükür o çevredeki yoksul ve perişan insanlara karşı yardımda bulunmakla olur. Zekat ve sadakanın verilmesi de böyle bir yardımı gerçekleştirir. Zekatın farz olmasının şartları Bir kimseye zekatın farz olması için, Onda şu şartların bulunması gerekir. 1- Zekat verecek kimse Müslüman, hür, akla sahip ve bülü uçağına ermiş olmalıdır. Buna göre Müslüman olmayanlar, köle ve cariyeler, mecnunlar ve çocuklar zekat vermekle yükümlü değildir. Gayrimüslimler zekat vermekle mükellef değillerdir. Öyle ki Allah korusun bir Müslüman bir müddet hak dinden çıkıp ondan sonra tevbe ederek Allah Celle Celaletten mağfiret dilese dinden çıkış zamanında yani irtidat zamanında zekat vermek ona farz olmayacağı gibi irtidatından daha önceki zamana ait zekat borçları da düşmüş olur. Çünkü zekatın farziyetinde İslam şart olduğu gibi bekasında da şarttır. Kölelerle cariyelere gelince onlar aslen bir mala sahip olamayacakları için zekat vermeye ehil değillerdir. Kendilerine ticaret için izin verilse de yine hüküm aynıdır. Mecnunlara gelince bunlarda iki durum düşünülebilir. Birincisi doğuştan beri mecnun bulunmaktır. Bunların bu durumu devam ettikçe onlar zekatla yükümlü olmazlar. Fakat bunlar büluğ çağına erdikten sonra iyileşip düzelseler sağlığa kavuşmalarından itibaren zekat vermekle mükellef olurlar. İkincisi buluva erdikten sonra bir müddet mecnun olmaktır. Bu durumda bunların delilikleri bütün bir yıl devam ederse bu yıl için zekat vermeleri onlara farz olmaz. Çünkü bu durumda onlardan yükümlülük düşmüş olur. Fakat bu yıl içinde bir iki gün gibi kısa bir zaman iyileşecek olsalar zekat vermeleri onlara farz olur. Bu mesele İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yusuf'a göre Yılın çoğunda sağlık üzere bulunmadıkça o yılın zekatı gerekmez. Baygınlık hali ise zekat verme mükellefiyetine engel değildir. Çocuklara gelince bunlar akılları başlarında olarak buluğa ermedikçe zekat vermekle yükümlü olmazlar. Onun için bunların mallarından verecekleri mallarından velileri zekat veremez. Bunların zekat vermeleri buluğ çağına ermekle başlar. Bir sene sonunda yerine getirilmesi gerekir. İmam Şafii'ye göre çocukların ve delilerin mallarından zekat verilmesi gerekir. Bunu velileri mallarından öderler. Çünkü zekat mala gereken bir haktır. Küçüklük ve noksanlık da bu hakkın varlığını gideremez. Ve şurada de durum böyledir. Bu İmam Şafii Hazretlerine göredir. Bize göre zekat mali bir ibadettir. Bunlar ise ibadetle mükellef değillerdir. İkinci şart. Zekat verecek kimse temel ihtiyaçlarından ve borçlarından başka nisap miktarı veya daha fazla bir mala sahip bulunmalıdır. Bu miktar malı bulunmayana zekat farz olmaz. Nisap demek şeriatın bir şey için koymuş olduğu belli bir ölçü ve miktar demektir. Şöyle ki zekat vermek için altının nisabı 20 miskaldir yani 81 gram. Gümüşün nisabı 200 dirhemdir. Koyun ile keçinin nisabı 40 koyun veya keçidir. Sığır ile mandanın nisabı 30 ve deveninki de 35'tir. Temel ihtiyaçlar bundan maksat oturacak ev ile eve gerekli olan eşya, kışlık ve yazlık elbise, gerekli silah ve aletler, kitaplar, binek hayvanı, hizmetçi, köle veya cariye bir aylık doğru kabul edilen başka bir görüşe göre bir yıllık nafaka demektir. Borç karşılığı olarak elde bulunan para da böyledir. Üçüncü şart, zekatı verilmesi gereken mal gerçekten veya hüküm bakımından artıcı bulunmalıdır. Böyle olmayan mallardan zekat gerekmez. Nisap mikdarından fazla olması hükmü değiştirmez. Gerçekten artıcılık ticaret veya doğurma ve üreme yolu ile olur. Ticaret için kullanılan herhangi bir eşya ve hayvan zekata bağlı olduğu gibi dölünü veya sütünü almak için yılın çoğunu kırlarda otlayarak idare eden ve saimi adını alan hayvanlar da zekata bağlıdır. İleride anlatılacaktır. Hüküm itibarıyla artış da çoğalmaya ve artmaya elverişte bulunan ve sahibinin veya vekilinin elinde olan altın ve gümüşteki geçerliliktir. Altın ve gümüşün maddeleriyle ihtiyaçlar giderilemez. Bunlar ticarette kullanılmak ve malların değiştirilmesinde vasıta olmak yoluyla ihtiyaçları karşılar. Bu yönüyle bunlar yaratılış bakımından artmaya ve ticarete mahsustur. Onun için elde bulunan altın ve gümüş paralar, külçeler ve süs eşyaları kendileriyle ticarete niyet edilmese veya bunlar nafakaya ve ev satın alınmasına harcanmak üzere saklansa bile nisap miktarına ulaşınca zekata, zekata tabi olurlar. 4. Zekatın gereği için tam bir mülkiyet bulunmalıdır. Bir malın mülkiyetiyle beraber onun elde de bulunması gerekir. Onun için bir kadın mehrini eline geçirmedikçe onun zekatıyla yükümlü olmaz. Çünkü o mehre yani nikah bedeli malik ise de onu eline geçirmiş değildir. Yine elinde rehin mal bulunan bir kimseye rehinden dolayı zekat gerekmez. Çünkü rehin bir borç karşılığıdır. Bunda malikinin ele getirip sahip olma hakkı yoktur. Satın alınıp da henüz ele geçirilmemiş bulunan bir mal, ele geçmiş hükmünde olarak zekata bağlıdır. Bunu hesaba girer, ondan zekat vermek gerekir. Yolculuk halinde bulunan kimse de malının zekatını vermekle yükümlüdür. Her ne kadar o malını elinde bulundurmuyorsa da vekili aracılığı ile onu kullanmaya gücü vardır. 5. Zekat gerekmesi için bir mal üzerinden tam bir yıl geçmiş bulunmalıdır. Buna... Havli havelan denir. Çünkü bu zaman içinde artış ve çoğalma gerçekleşir, döllenme ve üreme olur. Mevsimlerin değişmesiyle ihtiyaçlar ve fiyatlar değişir. Şöyle ki en az nisap miktarında olmak şartıyla artmaya elverişli bir mal üzerinden tam bir kameri yıl geçip son bulmadıkça ona zekat gerekmez. Nisap miktarı hem senenin başında hem de sonunda bulunmalıdır. Bu miktarın sene ortasında azalması zekatın verilmesine engel olmaz. Aksine, aksine olarak sene içinde artan mal da sene sonunda diğer mal ile beraber zekata tabi olur. Örneğin bir kimsenin 1364 senesi başında temel ihtiyaçlarından fazla 200 dirhem gümüş miktarı artıcı bir malı olup mal sene sonuna kadar devam etse bundan 5 dirhem zekat vermek gerekir. Örneğin bir kimsenin 1364 senesi başında temel ihtiyaçlarından fazla 200 dirhem gümüş miktarı artıcı bir malı olup mal sene sonuna kadar devam etse bundan 5 dirhem zekat vermek gerekir. Bu mal sene ortasında 100 dirheme indiği halde sene sonunda yine 200 dirhem miktarına çıkmış bulunsa yine 5 dirhem zekat gerekir. Sene başında en az 200 dirhem miktarı iken sene içinde ticaret, bağış ve miras gibi sebeplerle 400 dirhem miktarına çıkıp sene sonuna kadar devam etse 10 dirhem miktarı zekat gerekir. Fakat böyle bir mal sene başında 190 dirhem miktarı iken sene sonunda 200 dirhem miktarı, sene sonunda böyle bir mal sene başında 190 dirhem miktarı iken sene sonunda 200 veya 300 dirhem miktarına çıkmış bulunsa Yahut sene başında 200 dirhem miktarı iken sene sonunda 199 dirhem miktarına düşse zekat gerekmez. Ancak 200 dirhem olduğu günden itibaren devam edecek olan bir yıl sonunda yine aynı miktara veya daha fazlasına erişecek olsa zekat gerekir. İmam Züfer'e göre nisap miktarı senenin başından sonuna kadar bulunmalıdır. <gülüyor> İmam Şafii'ye göre saime denilen hayvanlarda da durum bu, hüküm bu şekildedir. Fakat ticaret mallarında nisabın yalnız ticaret mallarında sene sonunda tam bulunması lazımdır. Sene başında ve ortasında nisabın noksan olması zekatın verilmesine engel olmaz. Zekata bağlı bir mal üzerinden bir yıl geçtikten sonra bu mal artacak olsa ana paraya bağlı olarak yıl sonunda zekata girer zekatın sıhhatinin şartı. Verilen bir zekatın sahih olabilmesi için zekatı verirken veya onu ayırırken niyetin bulunması şarttır. Bu esasdan şu meseleler doğar. Bir, zekatı fakire verirken veya zekat için bir mal ayırırken bunun zekat olduğunu kalp ile niyet etmek gerekir. Dil ile söylenmesi gerekmez. Öyle ki bir malı fakire zekat niyetiyle verirken bunun bir bağış veya borç olarak verildiğini dille söylemek zekata engel değildir. 2- Bir mal fakire niyetsiz olarak verilince bakılır. Eğer mal henüz fakirin elinde bulunuyorsa zekata niyet edilmesi yeterlidir. Fakat elinden çıkmış ise niyet edilmesi yeterli değildir. Yine bir kimse bir adamın malından onun adına zekatını verdiği zaman... O kimse buna rıza gösterirse bakılır. Eğer o mal fakirin yanında mevcut bulunuyorsa bu zekat sahih olur değilse olmaz. 3- Zekat vermede vekilin niyeti değil müvekkilin niyeti geçerlidir. Onun için bir kimse zekatını vermek için bir adamı vekil tayin etse zekat olarak vereceği malı teslim ettiği zaman veya o malı vekil fakire vereceği zaman zekata niyet etmesi gerekir. Vekilin niyeti yeterli olmaz. Bu vekil Müslüman olabileceği gibi bir gayrimüslim yani de olabilir. 4. Zekat vermek niyetinde olan bir kimse. Bunun için bir mal ayırmaksızın zaman zaman fakirlere bir şeyler verdiği halde zekata niyet etmek hatırına gelmese bu verdikleri zekata sayılmaz. Fakat fakire böyle bir mal verirken bunun niçin veriyorsun diye sorulacak soruya düşünmeksizin hemen zekat olarak veriyorum diyebilecek bir durumda ise... Bu niyet yerine geçer. 5- Bir kimse fakirlere bir gün sadaka verdikten sonra şu süre içinde verdiğim sadakaların zekatından olmasına niyet ettim demesi yeterli olmaz. 6- Bir kimse elinde bulunan bir malı zekata niyet etmeksizin tamamen sadaka olarak verse bunun zekatı kendisinden düşmüş olur. İster nafile sadakaya niyet etmiş olsun ister olmasın hüküm aynıdır. Fakat verilen bu mal ile bir nezre veya başka bir vacibe niyet etmiş olursa bu mal o niyete göre verilmiş olur. Verilen bu mala düşecek zekatı ayrıca ödemek gerekir. 7. Bir kimse üzerine zekat düşen malının bir kısmını bir fakire bağışlasa buna isabet eden zekat kendisinden düşer. Örneğin bir zengin bir fakirde olan 100 bin lira alacağını o fakire bağışlasa yalnız bu 100 bin liranın zekatını vermiş olur. Burada zekata niyet edip etmemek eşittir. Bu 100 bin lirayı diğer malların zekatına sayamaz. Yine fakir olmayan bir borçluya bir mal bağışlansa bununla ne o malın ve ne de başka malların zekatı verilmiş olmaz. Sahih olan görüşe göre bu bağışlanan mala düşen zekatın da ayrıca verilmesi gerekir. Zekata bağlı olan mallar Mallar envalı batine envali zahire yani kapalı ve açık mallar adı ile iki kısımdır. Nakit paralarla evlerde ve mağazalarda bulunan ticari malları envalı batine yani kapalı mallardır. Sahime denilen yılın çoğunu kırlarda otlayarak beslenen hayvanlar ile bir kısım arazi gelirleri ve madenler yer altındaki hazineler ve gümlüklere uğrayan ticaret malları açık mallar yani envalı zahire denir. Bunların hepsi de belli bir ölçüde zekata bağlıdır. Batıni malların zekatını vermek sahiplerinin din anlayışına bırakılmıştır. Bu zenginler bu tür malların zekatını diledikleri fakirlere ve muhtaçlara verebilirler. Zahiri yani açıkta olan malların zekatlarını belli ölçüler içinde devlet özel memurlar aracılığıyla toplayarak belli yerlere harcar. Bu memurlara amil, sayi, aşir gibi adlar verilmiştir. Önceleri tüccarları yol kesicilerden ve saldırılardan korumak karşılığında bir kısım zekatlarını almak için uygun görülen yerlerde aşir adı altında bir takım memurlar görevlendirilmiş bulunuyordu. Bu memurlar nisap miktarına ulaşan ve üzerlerinden bir yıl geçmiş bulunan ticaret mallarından ve paralardan kırkta birini Müslümanlardan toplarlardı. Ancak bu malların sahipleri daha yola çıkmadan önce o malların zekatlarını bulundukları yerde ödediklerini veya bu mallar karşılığında borçlu bulunduklarını veya mallarının ticaret malı olmadığını veya zekatlarının başka bir aşir tarafından alınmış olduğunu söylerler ve bu ifadelerin de aksi meydana çıkmazsa onlardan zekat alınmazdı. Bu memurlar tüccarların yanında bulunur ve çabucak bozulan sebge, sebze, yaş hurma, yaş yüzüm gibi şeylerden zekat almazlardı. İsterse kıymetlerin hesap miktarından fazla olsun. İslam ülkelerinde tacirler... Ticaret malları için İslam gümrüklerinde verdikleri vergileri bu malların zekatına sayabilirler. Zekata bağlı olmayan mallar. Bir kimse hem kendi ihtiyacını ve hem de geçimleri kendi üzerine olan kimselerin ihtiyaçlarını karşılayan ve temel ihtiyaçlar adına alan şeylerden zekat vermez. Oturulan evler, evlerin yüzumlu eşyaları, giyinip kuşanmaya ait elbiseler Silahlar, binek hayvanları, hizmet için kullanılan köle ve cariyeler, bir aylık veya bir yıllık yiyecek ve içecek şeyler, ilim sahiplerinin birer ciltten veya takımdan ibaret kitapları, sanatçıların birer takım aletleri temel ihtiyaçlardan sayılır, işte bunlar nisap ölçüsüne girmezler. Ticaret için olmayan fazla miktardaki ev eşyasından, kitaplardan, sanat aletlerinden ve yine ihtiyaçtan fazla olan elbiselerden, Yenilecek ve içilecek şeylerden, altın ve gümüşten başka süs eşyalarından, yakut, zümrüt, inci ve elmas gibi ziynet eşyalarından da zekat vermek gerekmez. Çünkü bunlar hakikaten veya hükmen artıcı değillerdir. Ancak bunlar temel ihtiyaçlar dışında olup kıymetleri en az nisap miktarına ulaşınca sahipleri zengin sayılır. Her ne kadar zekat vermekle yükümlü olmazlarsa da kendileri zekat ve sadaka alamazlar. Ve bunlar üzerine fıtır sadakası ile kurban kesmek vacip olur. Bir kimsenin kendi malı olduğu halde elinden çıkıp da faydalanamadığı ve eline bir daha geçmesi de düşünülemediği mallardan zekat verilmez. Bu mallara mağlı zimar denir. Bu durumdaki mallar nami yani çoğalıcı sayılamayacaklarından zekata bağlı olmazlar. İspatı mümkün olmayıp inkar edilen alacak paralar, zorla alınan, Çalınan, el konulan ve geri alınması umulmayan mallar, denize düşüp çıkarılması mümkün görünmeyen mallar, kırda gömülüp yerleri unutulmuş, geçer paralar ve kaybolmuş diğer mallar da bu kısımdandır. Bunlar elden çıktığı için, bunlardan olmadığı için ele geçmedikleri müddetçe, müddetçe zekata bağlı olmazlar. Fakat bunlar tekrar ele geçince bakılır. Nisap miktarına ulaşır da zekata bağlı mallardan olursa Ele geçtikleri tarihten itibaren bir yıl son buluncu zekatlarını vermek gerekir. Örneğin yıllarca inkar edilip bir delille ispatı mümkün olmayan 100 bin liradan ibaret bir alacaktan dolayı bu geçmiş yıllar için zekat gerekmez. Fakat daha sonra borçlunun ikrarı veya şahit ile ve senet gibi bir delille alacak ispat edilip tahsil edilse bu alacağın ispatı anından itibaren zekata bağlı olur. Aradan bir yıl geçince de zekatını ödemek gerekir. Ancak para sahibinin zekata tabi başka malı da bulunursa o zaman bunların zekatı ile beraber o ele geçirilen malların da zekatını vermek gerekir. Bunlar üzerinden bir sene geçmesi beklenmez. İmam Rüfer ile İmam Şafii'ye göre bu tür malların geçmiş yıllar içinde zekat gerekir. Çünkü mülkiyet vardır. İnsanlara borçlanıp da onlar tarafından ödenmesi istenen bir borcun karşılığında aynı miktarda borçlunun elinde geçer veya ticaret malı veya saimi hayvan bulunursa bu zekata tabi olmaz. Ödünç alınmış paralar, yok olmuş eşya bedeli, zevcelere ödenecek mehir paraları, geçmiş yıllara ait zekat borçları hep bu borç kısmındandır. Bunun için bir kimsenin temel ihtiyaçlarından başka elinde nisap miktarı geçer. Parası veya ticaret eşyası bulunduğu halde bu miktara denk borcu bulunsa kendisine zekat farz olmaz. Bir kimsenin nisaptan daha fazla nisaptan fazla malı olduğu halde bir miktarda borcu bulunsa bakılır. Eğer bu mevcut malından borcu çıktıktan sonra nisaptan noksan olmamak üzere bir malı kalırsa yalnız bu malın zekatı gerekir. Fakat nisap miktarından yani 200 dirhem gümüş kıymetinden az bir şey kalırsa bundan zekat gerekmez. Bir kimsenin 100 bin lira fazla parası olduğu halde geçmiş yıllardan üzerinde kalmış zekattan 100 bin lira borcu bulunsa kendisine bu 100 bin lira için zekat gerekmez çünkü bunun karşılığı kadar borç vardır. Fakat zekattan 40 bin borcu olursa geri kalan 60 binin zekatını vermek gerekir. Zekat Allah Celle Celal hakkı olmakla beraber Verilmediği takdirde en büyük idareci tarafından istenip verilmesi gereken yerlere harcanabilir. Bu bakımdan da zekat insanlar tarafından istenilecek borçlardan sayılır. Adaktan, kefaretten, fıtır sadakasından ve haç farzından dolayı olan borçlar ise böyle değildir. Bunların ödenmesi insanlar tarafından istenmez. Bunun için bu gibi borçların bulunması eldeki mevcut malların zekata bağlı olmasına engel olmaz. İmam Şafii'ye göre nisap miktarı artıcı. Yani nami bir mala sahip olan bunun karşılığında borcu olsa da yine zekatla yükümlü olur. Çünkü zekatın vacip olması nisap miktarı olan artıcı yani nami mal sebebiyledir. Bu borçlu ise buna sahiptir. Hür bir insanın borcu onun kişiliği üzerine yüklenir. Hemen onun elindeki mala yüklenmez. Bunun içindir ki bu malın istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Borç ile zekat, Ayrı ayrı haklardır. Birinin bulunmasa diğerinin gerekli olmasına engel değildir. Bizce borçlu fakirdir. Nisap miktarı fazla malı yoksa kendisine zekat verilmesi bile caizdir. Zekat vermek ise zengin olana farzdır. İnsanlar tarafından istenen bir borcun zekata engel olması, bu borcun geçer paradan olması veya başka eşyadan bulunması itibariyle eşittir. Aynı zamanda borç müddetinin girmiş olup olmaması da eşittir. Hükmü değiştirmez. Ancak bu borç zekat vacip olmadan önce insanın üzerine geçmiş bulunmalıdır. Yoksa bir malın zekatını vermek vacip olduktan sonra gelecek olan bir borç geçmiş zekatın borcunu düşürmez. İmam Ebu Yusuf'a göre insan üzerine yüklenen bir borç zekatın vücubuna yani gerekli olmasına engel olmazsa da İmam Muhammed'e göre engel olur. Bir borca kefil olan kimsenin kefil olduğu borca denk malından zekat vermesi gerekmez. Bu kefalet borçlunun emriyle olsun veya olmasın eşittir. Çünkü kefil de borçlu demektir. Bir borç herhangi bir şekilde düşünce ona denk olan malın zekatı için sene başı bu düşüş tarihinden başlar. Örneğin bir kimsenin temel ihtiyaçlarından başka nisap miktarı artıcı bir malı bulunduğu gibi o kadar da borcu bulunsa, Kendisine zekat gerekmez. Fakat bu borç kendisine bağışlansa bu bağışlama tarihinden itibaren bir sene geçince bu nisap miktarının zekatını vermek gerekir. Bu mesele İmam-ı Azam'a göredir. İmam Muhammed'e göre bu halde o malın üzerinden bir sene geçmiş olunca zekatı gerekir. Borç düştükten sonra bir yıl geçmesine lüzum yoktur. Geçer para ticaret eşyası Sahime denilen hayvanlardan ayrı ayrı hesaplara sahip olan bir kimsenin bir miktar borcu bu olsa, bu borcuna temel ihtiyaçlarından ev gibi biri karşılık tutulamaz. Zekata bağlı olan mallarından dilediğini karşılık tutar ve diğerlerinin zekatını verir. Ancak bu mallardan bazısının zekatı devlet tarafından tahsil edilmiş olursa, o zaman önce borcuna karşı geçer paraları karşılık tutulur, Geçer paralar yetişmezse ticari eşyası karşı tutulur. Geçer paralar yetişmezse, bu da yetişmezse zekat az olan hayvanları karşılık tutmak gerekir. Nisap miktarı veya daha fazla bir şey kalırsa onun zekatı verilir. Ticaret için değil de yalnız kiralarını almak üzere insanın mülkiyetinde bulunan evlerden dükkanlardan, gelir getiren tesislerden, kaplardan, aletlerden, makinelardan ve nakil vasıtalarından zekat gerekmez. Ancak bunların kira ve gelirlerinden toplanan paralar nisap miktarı olur da karşılığında borç bulunmazsa toplanan para üzerinden tam bir yıl geçince veya zekatı verilecek diğer para ve eşyalara ilave edilmekle zekata tabi olurlar. Ticaret için olmayan atlar iki imama göre yani İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre saimi olsun veya olmasın. Dişilerle erkekleri karışık olsun olmasın zekata tabi değildirler. Fetva da buna göredir. İmam Azam ile İmam Züfer'e göre bu atlar saimi olur da dişileri ile erkekleri karışık bulunursa bunlar zekata tabidir. Bunlardan isap aranmaz. Bunların sahibi kıymetlerinin kırkta birini zekat olarak verir. Bir görüşe göre de her at başına 1 dinar altın veya 10 dirhem gümüş verir. Önceleri 1 dinar altın 10 dirhem gümüşe denk bulunuyordu. Bu zekatı devlet tahsil etmez. Yükümlü olan kimse bu zekatı dilediği fakire verebilir. Ticaret için olmayan sırf erkek atlar sahimi olsun olmasın İmam-ı Azam'a göre de zekata tabi değillerdir. Fakat sahime bulunan sade kısraklar için İmam-ı Azam'a göre zekat gerekir. Çünkü bunlara kaçak erkek atların karışması ihtimali vardır. Bununla beraber İmam-ı Azam'dan başka bir görüş de rivayet edilmiştir. Merkep, katır, av için öğretilmiş köpek ve pars, ticaret için olmayınca zekata tabi olmazlar. İsterse sahimi olsunlar. Çünkü bunların sahimi olmaları pek azdır. Çok az olan şeye de değer verilmez. Yük hayvanları ile çifte koşulan hayvanlar, Kesilip etleri yenmek veya damızlık için ahırlarda ve kırlarda beslenen hayvanlar ve ayrıca en az 6 ay ahırlarda yemle beslenen alufa adındaki hayvanlar zekata tabi değildir. İmam Malik'e göre bunlar da zekata bağlıdırlar çünkü zekat mülk ve maliyet itibariyledir. Zekat buna şükür olarak verilir. İşte bu hayvanlarda da mülk ve maliyet vardır. Haram mal için zekat verilemez. Böyle haram bir mala sahip olan kimse o malı asıl sahibine geri vermesi gerekir. Yoksa fakirlere sadak olarak verilmesi gerekmez. Fakat haram bir mal helal bir mala karışmış olur da aralarını ayırmak mümkün değilse hepsinin zekatını vermek gerekir. Zekat zimmete değil malın aynına bağlı kalır. Onun için bir mal zekatı verilmek icap ettikten sonra helak olsa zekatı düşer. Fakat o mal başkasına bağışlanmak veya onunla bir ev alınmak suretiyle harcansa zekatı düşmez. Onun zekatını ödemek gerekir. Zekat için ayrılmış olan bir mal ziyana uğrasa zekat düşmez. Fakat zekat için ayrılan bir mal fakirlere verilmeden para sahibi ölse bu para varislerine miras kalır. Zekattan borcu olan kimse ölünce bu borcu vasiyet etmemiş olursa onun terekesinden bu para alınamaz. Onun mal varislerine Geçmiş olur. Onun malı varislerine geçmiş olur. Varislerden ehil olanlar isterse ölünün bu borcunu kendi hisselerinden bağış yoluyla verebilirler. Çok kimselerin zekatlarını vermeye vekil olan kimse bunlardan aldığı zekat mallarını birbirine karıştırmaksızın fakirlere vermesi gerekir. Onları birbirine karşıladıktan sonra verirse kendi adına sadaka vermiş olur ve o zekat mallarını ayrıca ödemesi gerekir. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamu alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha